Kolü, evvel emli ida Allah, ina Allah bıcidun bil ibadet. Alhamdülillahi, hakkı hamdih, ve salat ve selamü ala khairu halkhi, ve safih, ve mentebi ahbi isanin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 TAKŞEL <tuk> FAKRE VETEĞMÜL BAKAĞE VELA TÜHMİL HATTA İZĞA BELAGATİL HULKUM KULTEL LI FULANIN KEZA VELİ FULANIN KEZA ELA VE KAD KANE LI FULAN SADAKA RASULULLAH BİMA tamam. Aziz ve muhterem cemaati müslimin, Allahu Teala hazretlerinin rahmeti, bereketi, selamı, ikramı, ifsanı cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala hazretleri cümlenizden razı olsun.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 Hatta izabelegatil hulkum canın boğazına gelinceye kadar geriye bırakmak. Yani can çıkma saatine, halet-in nez'a, ölme zamanına, gününe tehir etme. Sen vereceğin hayrı sadakayı. Kul'te o zaman dersin ki li fulanın keza, falanca şahsa malımın şu şu kısmını şöyle şöyle verdim. Efendim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 Galib ibni Fihri ibni Malik ibni En Nadr ibni Kinanet tebni Kuzeymet tebni Mülket tebni İlyas tebni Mudarip Nizar ve Mehtarak Nasu e, Firka tebni Illacı Ale Niyallahu fi Khayrihi ma ve ukişte min beyne ebveye felem lem Yusib nişeyum min ahdi cahiliye ve xurajte min nikahin ve lem uh, axx ah, min sifahin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 En vakfın beyne deyir Rabbı Azze ve Celle Maşa Allah. Sıma ahruju vakat kafir Allahu li. Sıma Abu Bekr’in yakıfu kema vakfdu mertini. Sıma yakruju vakat kafir Allahu lehu. Sıma Umer’u yakıfu kema vakfa Abu Bekr mertini. Sıma yakruju vakat kafir Allahu lehu kıl. Ve Osman, kâle Osmanu lerajulin lerajulin diyuhiayin. Sâlto Rabbı Azze ve Celle el la yakifahu li lhisab, fashfâ’mi. Ee, an ali en kale kultu ya resulullah men evvelu men yudaa ile hisabi yevme kıyamet fikr <gülüyor> Hazreti Ali Efendimizden bu hadis-i şerif Radiyallahu anh ve keremallahu vecih Allah şefaatiyle nailitsin Allah'ın arşına Hazreti Ali buyuruyor ki sormuş peygamber Efendimize ya Rasulallah ilk defa hesaba kim çağrılacak mahşer halkında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 Ben Rabbım'ın huzuru u alisinde karşısında Allah'ın dilediği bir müddet bekleyeceğim. Vakfede duracağım, böyle ayakta dikili duracağım. Sümme ah Sonra çıkacağım huzurumdan. Vekat gafarallahu li. Allah beni affı manfred eylemiş olarak.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 bu söz elemesi buyuramadım. Şu mübarek cuma günü hürmetine. Ene ve ashabi hayrul. Ben nasıl La hiye etba'da fethi ve lakin ve niyyet. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyurmuş ki: Ene ve ashabi hayrul. Ben ve ashabım en hayırlılardır. Ben nasıl hayırlı? Bir de var var arada.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 <gülütlüylairmus> Ene <leshalullah> şahidu en la ya'sura akilun illa rafa'ahu semme ya'sura illa rafa'ahu illa rafa hatta Sonuncu hadis-i şerife geldik terlediniz biliyorum vakitte doldu ben de terledim Sonuncu hadisi şerifi okuyup bitiyoruz hepsi 7 tane hadis-i şerif etti Allah 7 cehennemden azatla vesile eylesin 8 cennete girmeye vesile eylesin Ene <gülüyor> şahidu <gülüyor>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 Onun cümle âlinin, Pağa sahabının, etbaanın, ahbabının vesaire enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına ve haseten vârisi Nebi, delema-i muhakkakîn, sadat ve meşayih-i rükkâliyemizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Bu hatipne okuyan kardeşlerimizin kelimeyi tevhitlem çeken kardeşlerimizin kimler niyetine okumuşlarsa onların ruhlarına vasıl ile ya Amin. Amin. diyen cemaatimizin vesaire ihvam ve dinimizin ahirette irtihal ve intikal eylemiş olan cümle geçmişlerinin ve yakınlarının ruhlarına ikram ile yar Amin. Amin.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 Beldemizde methum bulunan Evliyaullah'ın, Hüseyin Gazi'nin, Hacı Bayram-ı Taceddin Sultan'ın vesair Evliyaullah ve Salihlerin ruhlarına ikram ile ya Rabbi. Amin. Vesair mümininü müminat ve müsliminü müslümatın da ruhlarına dereceler üzere ikram eyleyip şu mübarek cuma akşamında cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pürnur ile Amin.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 Ya Rabbel Alemin, cümlemizin vücutlarımıza sıhhat-ı afiyetler ihsan eylesin. Hastalıklarımıza şifalar ihsan Maddi ve manevi dertlerimize, kusurlarımıza, devalar, çareler ihsan Cümlemize helal pak tıp rızıklar nasip eyle. Helal pak kazançlarımızla senin yolunda hayrat-ı hasenat yapmayı, sadakat-ı cariyat ve meberrat tesis etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlemizi salih amellerde istimal eyle.